426. konu, Bera'nın bahçe duvarından atlayarak Yemamelilerle savaşması, Yemem Savaşı'nda Müslümanlar müşriklere hücumda bulundu, onları müseyleme Türkezzab'ın bostanına girmeye mecbur ettiler, bostanda Allah'ın düşmanı müseyleme de vardı, Bera, ey Müslüman cemaati, beni onların üzerine atınız, dedi, böylece Bera eller üzerine alındı, duvarın üstüne çıkarıldı, duvardan bahçeye atladı, ve bahçede onlarla kılıçla savaştı, Ta ki kapıyı açıncaya kadar, Müslümanlar böylece bahçeye girdiler, müseylemeyi öldürdüler.